Bu videonun konusu kitap okuma alışkanlığı nasıl elde edilir? O kadar çok sorduğunuz kardeşim video çekmek şart oldu. Bir kere kitap okuma alışkanlığıyla kitap okuma zorunluluğunu ayıralım. Yani çeşitli sebeplerle kitap okuma zorunluluğunda olduğunuz ve okuduğunuz eserler, romanlar, ödevler size e, kitap okuma keyfi hakkında hiçbir bilgi vermez. Dolayısıyla onları geçin. Bir nolu kural, siz gidip kitabı alacaksınız kitapçıdan ya da seçeceksiniz ve siz getireceksiniz eve oturup okuyacaksınız. Birisi sizin önünüze atmayacak. Kitap nasıl alınır onunla başlayalım. Ben nasıl alıyorum? Benim aylık e, kitap evi ziyaretlerim vardır. Yani şu an e, çeşitli salgın sebebiyle maalesef kapalı ama normalde 40 senelik ömrümün son 20 senesinde. Ayda bir kere kitapçıya giderim. Bir saat hiç utanmam otururum. Oturur raftan kitapları indiririm bir kısım okurum mantıklı mı? Kendi kafama göre birazcık tarih, birazcık roman, birazcık bir şeyler Bir menü yaparım ortaya karışık. Bunu şeye benzetiyorum e, yemek seçerken çorba seçersin çorba benim için romandır. Hani bir içimiz ısınsın. Sonra e, tatlı benim için tarih kitabıdır. Tatlıdır o. E, ekonomi finans gündem vesaire hakkındaki şeyler de ana yemektir. Kitapları dengeleyeceksin ama oradan alma. Kitap okudun ya internetten al çünkü en az %30 %40 falan indirim alıyorsun. Kitap olduğu gibi boş boşuna para ekstradan saçma. Ama kitap ellenmeden, dokunulmadan, içi açılmadan alınmaz. Ne zaman kitap tavsiye videosu yaptıysam her birinde şunu söyledim. Gidin kitapçıda bakın sonra alın ve benim gazıma gelip kitap almayın. Bugüne kadar da çok şükür önerdiğimiz kitaplarda hiç kötü, olumsuz bir yorum yazılmadı. Peki alışkanlığa nasıl oturtulur? Bir, kitap öyle arada bir okurum diye okunmaz. Türkiye'deki en büyük hastalık şudur. Instagram'da kitap ve kahve fincanı paylaşacağım diye cahilce sürekli böyle Instagram'a post denilen gönderiler oluşturur. Böyle kitaplar atılır. Kapağı güzeldir, gündemdedir, havalıdır. E, maalesef böyle bir cehalet var. Ama e, seçtiğin kitaplar benim size önerim, naçizane tavsiyem günde bir 30 sayfa minimum 50 sayfa, 100 sayfa çıkabilirsiniz de süper. Ki kanalda hızlı okuma alışkanlığı üzerine videolar var. Yani bunu da size anlattım. E, günde 30 sayfa güzeldir. Ne zaman okuyun? Genelde ben sabah erken kalktığımda biraz kitap okumaya çalışırım kafam açıkken işte kahvaltı falan yaparken. Ya da akşam yatmadan önce değil yatmadan önceden bir saat önce başlamanız ve bitirmeniz gerekiyor. Ben yatmaya yakın son bir saatimi veya yarım saatimi belgeselle falan geçiririm uyursam da bir şey kaybetmeyeyim diye. Kitaptan sıkıldınız mı yarım bırak. Yani bırakın kitabı bırakın demiyorum okumayı bırakın. Sonra devam edebilirsiniz. Çünkü çeşitli sebepler başınız ağrıyabilir, ışık yetersiz olabilir. Kitap okuma alışkanlığını iyi edinebilmeniz için en önemli şey ışık alan bir odada okumanız lazım. Çünkü eğer loş ortam gözünüz o takip etme gitme gelmeler sırasında bir uyku basacaktır size. Yemekten hemen sonra kitap okumayın. Neden? Kitap okuma alışkanlığındaki baba kural. E çünkü vücudunuzda belli bir miktarda kan var. Ve yemekten sonra midenizin etrafındaki kılcal damarlar kanı çekiyor. Nereden çekiyor? Yer çekiminden çok maruz kalan yerden. E ya o kadar aptallaşmışken kitap okumaya çalışırsan anlayamazsın. Aç karnına güzel kitap okunur. Böyle 10 on buçuk arası güzel okunur. Ders çalışmanın da baba saatleridir. Dokuz buçuk, dokuz, 11. Ama tatildeyseniz, kitap okumanın en güzel zamanı, öğle yemeğinden bir saat pas geç, maden suyunu iç. Soda değil, maden suyu, e, çok sık da içme. Sonrasında işte saat iki buçukta başla altıya kadar patlatabilirsin. Akşam da yemekten sonra bir yarım saat, bir saat boşluk bırak yine okunur. Her türlü gider. Alışkanlığa nasıl dönüşülür? Sevdiğin şeyi okuyacaksın. Sevmediğin kitap okunmaz. Yani bizde öğrencilerimde gördüğüm en büyük hata şu. İşte senin kitapların, arkadaşının kitaplarını karıştırıyor. Bu ne? O güzel gözüküyor. Ben bunu okurum. E sen onu okursun da insan öyle seçmez ki kitabı. Kitap domates değil ki. Kitabı kendin seçeceksin, sorumluluğunu kendin alacaksın. Ve kitap dostluğu. Kitap dostluğu şöyle bir şey. E, kitapları normalde e, kalınlığına göre ayırmak hoş değildir. Kalın kitap bizde korkutulur. <gülüyor> Daha e, ortaokuldan beri, liseden beri başlar bu. E, ama ben dışarıya gezmeye bir yere gideceğim zaman, uçağa bineceğim zaman ince kitap alırım yani ama. Çünkü taşıması ağır olduğu zaman yükü de ağır oluyor. Ve bıkıyorsun bir süre sonra kitaptan. Dolayısıyla bir suç ve cezaiye, Halil İnalcı'nın bir eserini uçakta okumaya çalışırsan okuyamazsın seyahatte. Ne okursun? Ben bayılırım Sunay Akın okumaya. Uçağa bindiğimde yanımda bir tane Sunay Akın vardı. Sunay Akın da sağ olsun sonsuz tane kitap çıkardığı için Sunay Hoca. Kısa hikayelerdir. Şimdi kitap okuma alışkanlığında ben sürekli iki kitap giderim. Bir tane uzun süre okuyacağım ve devam eden kitap, bu işte mesela işte Halil İnalcı'nın tarihi, Mahfiye İlmez'den ekonomi gibi veya işte ne bileyim Tong gibi bunlar uzun devam eden kitaplardır. Bir de böyle kafam bugün çok yorgundur of dersin bugün basit bir şey okuyayım İşte suna yakın. Niye? Hikayeleri başlar biter başlar biter. Dikkat edin hem dikili ilişkileri hem de e, zafer sızlanarak kazanılması bu teknikle yazdım. Özellikle kitaba sürekli devam etmen gerekmiyor. Aç kapat 2-3 sayfada bir konu bitiyor. Yani yarım kalmıyor kitap. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı elde edeceksen hem sürekli uzun kitaplardan hem de aç-kapat kitaplardan birer tane olacak. Bu iki tane kitap daha fazlasına yüklenmiyoruz. Bu iki kitabı nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacağız. Mutlaka bir ayda lütfen Allah razı için iki kitap bitirin. Minimum, minimum. Ama bu kitaplar da böyle resimlerine bakayım geçeyim tarzında olmasın ve Hep bir romanınız olsun. Genelde bir yazar serisine gittiğin zaman işte Wilbur Smith, Dean Combs, Stephen King Kadınlar için söyleyeyim Sarah Gio mesela İşte böyle En Chamberlain Böyle yazarlara gittiğiniz zaman Bunlar seri yazıyorlar. Yani 5-6 tane İşte Harry Potter gibi 7 tane yazdığı gibi Yüzüklerin Efendisi'nin 4 dediği 5 dediği gibi Silmarillion'a vesaire gidiyor. O seriler daha güzeldi. Çünkü bir dostluk başlatıyorsun Ve o dostluk kopmasın istiyorsun. Az önce bolca da kitap önerdim bu arada yazar isimleriyle. Mesela eğer psikolojiniz kaldıracaksa ve yaşınız büyükse. Kesinlikle 20 yaş üstüne öneriyorum bunu. V.C. Andrews okuyabilirsiniz. Çatı serisidir. Böyle genç hanımefendiler için. Erkekler de okuyabilir. Genç hanımefendiler için çok güzel bir seridir. Biraz dramlıdır, biraz acılıdır falan filan. Ama Çok daha garanti kitaplar okuyacağım derseniz Safiye Sultan serisi okuyun hem tarih öğrenirsiniz Hem bir romanı okumuş olursunuz ikisi bir arada ki Anne Chamberlain'indir Safiye Sultan üçlemedir Ben Mısır tarihine gideceğim derseniz Wilbur Smith'ten Ramses'e dayayın gitsin Korkuyorum gerileyim derseniz Dean Korkuyorum, psikolojim bozulsun, ruh hastası olayım derseniz, Stephen King'in 1000 tane kitabı var. Hepsini okudum, hepsini çok sevdim. Videoda bazı kitaplardan size bahsettim ama tam bir liste oluşturdum. D&R üzerinde kolay oluşturduğum için gösteriyorum. D&R'dan almak zorunda değilsiniz. Çoğu yerde daha ucuzda olabilir. Ama Suno yakınının favori kitaplarını koydum bende ki. Olar hep oradaydı. Geyikli Park, Aslanlı Yol. Hatta bir parça büyüteyim ki daha rahat görün şöyle. E, aşağıya doğru indiğiniz zaman, bunlar klasiklerimdir benim. En sevdiğim, öğrencilerime hep önerdiğim. Ted gibi konuş, 30 adımda özgüven ki Sam Horn, Tongfus da var bu listede. Oktay Sinanoğlu, Bay Bay Türkçe'yi lütfen okuyun, lütfen okuyun. E, Robert Cihaldi'nin İknanın Psikolojisi. E, Joe Navarro'nun iki kitabı vardır. Eskiden bu beden dilini önerirdim sadece. Şimdi tehlikeli insanların beden dili de herkesin bir bakması gereken bir eser. Kendi kitabım var iki tane. Zafer Sızlanak Kazanılmaz ve Dikili İlişkiler. ikinci kitabım ve tabii ki olmazsa olmaz Türkiye'de satışını ikiye katladığım Tongfu. Bu kitaplar benim favori listemdir herkese önerdiğim. Hiç ağır değildir. Alıp direkt okuyarak böyle ufaktan okuma alışkanlığınızı geliştirebilirsiniz. İşte kitap okuma alışkanlığı edinebilmeniz için yazar seçmeniz lazım. Neden? Çünkü e, mesela canınız özür dilerim bunu söylediğim için ama canınız döner çekti. Şöyle yapmıyorsunuz. Döner yiyeceğim. Tamam. Bir tane döner bana. Önünüze çıkan ilk yerden döner söylemiyorsunuz değil mi? Döner hepsinde. Yani kitap hepsinde kitap. Roman hepsinde roman. Ee, ama siz gidip bir e, şefin, bir restoranın dönerini istiyorsunuz. İlla şu ustanın döneri. İlla şu ustanın ne bileyim baklavası dondurması. İşte orada da o lezzet nasıl ki değişiyorsa yazardan şeyden e, dondurmacıdan dondurmacıya yazarda da bir lezzet vardır. Bir Mesela Stephen King'te şöyle bir sistem vardır. İlk önce sana 2-3 tane dağınık hikaye okutur. İlk 50 sayfa şey dersin. Bu ne biçim kitap ya? Yani yeter artık. Bir, bir cacık anlamadım. Sonra bir bağlar 100. sayfada falan. u Baby kalırsın. Kitap okuma alışkanlığı edinecekseniz Stephen King'le başlarsanız kitap dünyasına soğursunuz. Ağır gelir. Tarih okuyacaksanız Halil İnancık'la başlarsanız okuyamazsınız. Halil Hoca en iyi tarih anlatan kişidir ama ağır anlatır. Hele ki eski kitapları daha ağır dildedir. Dolayısıyla tarih öğreneceksen biraz daha yumuşak başlaman lazım. İlber Ortaylı'nın dili bile bazen ağır gelebilir. İşte tüm bunlar sizin kitap okuma alışkanlığı edinmenizde önemlidir. Kitap okuma alışkanlığında son iki şey. Lütfen göz bozukluğunuz varsa gözlük ya da lens kullanın. Kitap okurken bunu savsaklamayın. İki, ben E, kitap ışığını mutlaka kullanırım. Kitap ışığı önemli. Yani ortam karanlık olup kitabı aydınlatabilirseniz çok daha güzel olur. Çünkü etraftan gelen ışıklar gözünüze sürekli doluyor. Bana bak işte buna bak şuna bak falan diyor. E, kitabın en büyük düşmanını söyleyeyim size. En büyük iki düşmanını. Bir e, internet. Yani cep telefonunu internetli cep telefonu. İki televizyon. Şunu yapmayın. Ha, televizyon açık olsun orada ses olsun ben de kitap okuyayım. Ha. Çünkü birisi bir şey söyler ve duyuyorsunuz. Umarım kitap okuma alışkanlığını elde edersiniz. Ne zaman kitap alacaksınız, nasıl kitap alacaksınız, ne şekilde okuyacaksınız hepsini anlatmaya çalıştım. Ben Önüktat Ar. Bir sonraki kitabımda görüşmek üzere.